Yani hem kolay hem zor bir soru. ya yani zorluk kısmı bugünkü modern insan denen canlı türüne bu bütüncül sağlığı anlatmak e, kavramsal olarak biraz zorlanıyor çünkü bilginin akışının sadece e, nesnel verilerden geldiğini e, düşünen bir toplum düzenindeyiz. E, halbuki bilgi artık sadece yani bilgi milyonlarca yıldır aslında sadece oradan akmıyor.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 Yani ama bu bilgiden uzaklaşmış durumda insanlara yani hani o ateş hemen düşmeyebilir bilgisinden uzaklaşmış durumda yani bir de o kadar hani biliyorum 5 doktor da ulaşmış hani hiçbirinde hiçbir, hiçbir ilaç kullanmamış hani hani or, medet umduğun şeyi de yapmıyorsun hani o noktada gerçekten çok eğreti duruyor bu davranış.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 gösteriyor bize ee, yani biz hayatın o ritmik kısmında o yavaşlamayı nasıl sağlayacağız yani bu da bütüncül sağla dahil bir şey Kesinlikle. bu bu hayatınızın sorumluluğunu elinize, elinize almakla başlayacak şey ee, şu cümleyi kurmak istiyorum sadece modern tıp tamamıyla tükaka bir e, noktada değil hani böyle bir algıda yaratılmamalı hı hı. bence çünkü e, modern tıp birçok noktada hayat kurtaran noktada Tabii.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 Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Banu Akşehirloğlu Alttekin'e teşekkür ederiz. <Gülüyor>